Bu hafta programımızda İstanbul'un ilk resimli kadın dergisi Mehasin'i konuşacağız. Konuğumuz yazar ve koleksiyoner Özgün Uçar. Hoş geldiniz Özgün Bey. Merhabalar. Özgün Uçar uzun yıllardır Nazım Hikmet ve eserleri ile ilgili ile Türkiye'de matbuat tarihi üzerine çalışıyor. Yazıları Atlas Tarih, #Tarih gibi dergilerde yayımlanıyor. Biz her hafta olduğu gibi e, bu hafta da kavşuyla önce kısa bir giriş yapacağız. Sonra da e, Mehasini konuşmak üzere sözü özgün uçara bırakacağız. Aslında Osmanlı İmparatorluğu'nda yayınlanan ilk kadın dergisinin geçmişi 19. yüzyılın ilk yarısına kadar uzanıyor. Efrosini Semacidis'in e, Semacidisi 1 Mayıs 1845'te İstanbul'da Rumcu olarak çıkarttığı İkimseli yani Petek adlı dergi bu ilk kadın dergisi. Dergide kadınların iyi eş ve anne olabilmeleri için eğitim görmesi gerektiğini savunan yazılara yer veriliyor o dönem. Osmanlı İmparatorluğu'nda bir kadın editörün çıkardığı ikinci kadın dergisi ise aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk Ermeni kadın gazetecisi olan Elbis e, Geser 1862 yılında yayınladığı Gitar adlı dergi. Osmanlı'da Türkçe olarak yayınlanan ilk kadın mecmuası ise 1869'da çıkan Terakki-i Muhadderat İstanbul'da 1883 yılında kadınlar için çıkarlar insaniyeti görüyoruz ki bu aynı zamanda kadın hakları mücadelesi hakkında yazılara yer veren ilk dergi olarak biliniyor. Bu noktada 1886 yılında çıkan Şükufesarı da saymak gerekir çünkü imtiyaz sahibi ve tüm yazarları kadın olan ilk dergi. Daha sonra siz daha sonrasında ise hanımlara mahsus gazete 1895'ten 1908'e kadar 612 e, sayı çıkarak en uzun süreli kadın dergisi unvanını kazanıyor. İkinci meşrutiyetten sonra durum ne oluyor? İşin of faslını kısmını da Kansu'ya bırakmak istiyorum. Kansu senden dinleyebilir miyiz? Tabii Cem. E, i̇kinci meşrutiyet basın ve matbuat hayatına daha önceki programlarımızda dile, dile getirdiğimiz gibi e, büyük bir özgürlük ve canlılık getirmiş. E, gazete ve mecbua yayınlarında e, çok büyük bir patlama yaşandığını biliyoruz. Kadın dergileri de hem nitelik hem de nicelik açısından büyük bir atılım yaşıyor bu dönem. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kadın kollarında görev alarak e, hürriyet mücadelesine katılmış kadınlar e, kendi özgürlüklerine ve haklarına ilişkin taleplerini bu dönemde ortaya koymaya başlıyor. E, bu noktada iki derginin de adı özel olarak öne çıkıyor. Bunlardan bir Demet, e, diğeri de resimli olarak yayımlanan ilk kadın dergisi olan Mehasin. Biz bugün e, Mehasin dergisini konuşacağız Özgün Uçar'la ama sözü ona vermeden e, Halide Edip'in Mehasin Mecmuası'nın Şubat 1324-1908 e, tarihli 6. sayısındaki yazısından bir bölümü paylaşayım istiyorum e, dinleyicilerimizle. E, şöyle diyor Halide Edip, kadınlar asırlardan beri bizde ezilmiş, istihaf edilmiş bir unsurdu. Bugün üstlerindeki taziyi kaldırmak, onlara özel bir mevki verilmek isteniyor. Fakat bu mevki e, bu mevkiyi tayin edenler e, tayin eden yenilikçiler şaşırmış halde. Kadınlar ne yıldız, ne çiçek, ne de yalnız edebiyata mevzu olan rahmedilmiş mahluklar değildirler. Kadınlar vatan için üstleneceğiniz en müşkül, en uzun teşebbüslerinizde size yardım edecek ve tabii ki hakiki arkadaşlarınızdır. Vatanın tekamülüne doğru açtığınız yolda işleyen e, noktada yoldaşlarımız ve meslektaşlarımızdır yazmış halde edip şimdi bu noktada sözü konuğumuz Özgün uçara verelim e, ve e, ondan Mehasin ile ilgili ayrıntıları dinleyeceğiz. E, Özgün uçar şöyle başlayalım. E, Mehasin ne zaman yayımlanmaya başlıyor? İmtia sahibi kimdi ve ne kadar süreyle yayımlanıyor? Evet, evet Mehasin ya da o dönemde kullanılan ismiyle Mahasin güzellikler demek. Adeta ikinci Meşriyet'e bir güzellikler getiriyor. İkinci Meşriyet'ten yaklaşık 20 bin gün sonra 14 Eylül 1908'de yayınlanmaya başlıyor. İstanbullu Mehmet Rauf Beyefendi ve Asaf Muammer'in kurucu idare müdürlüğünde yayınlanmaya başlıyor. Ve 12 sayı yayın hayatını sürdürüyor Mehasin. Peki e, ikinci Meşriyet'in ilanı sonrası kadın dergileri arasında... Mehasin'in nasıl bir farkı var? Önemi nedir? Evet, i̇kinci Meşrutiyet'te üç tane kadın dergisi var esasen. Mehasin'den üç gün sonra yayınlanan Demet, yedi sayı çıkabilmiş. Selanik'te yaklaşık Mehasin'den bir ay sonra, Ekim ayında yayınlanan kadın dergisi ismi Kadın. O da otuz sayı yayınlanmış ama Mehasin'in o, o gün dek İstanbul'da yayınlanan kadın dergiler arasında e, hak ettiği bir önem var. Buna e, o gün dergi çıkartan Mehmet Rauf da Hakim bu bilgiye. Hanımlara mahsus ilk dergi. Öncelikle Künye'ye bunu yazıyorlar. Bu kadın dergileri için bir ilk. Ve ikinci ilk, ilk resimli kadın dergisi ve dergin içerisinde de resim kullanıyorlar. Öyle ki derginin ilk sayısındaki ifadeyi mahsusa başlıklı yazıda da bunun önemine onlar da değinmişler. Şöyle belirtmişler. İleride hüsnü teveccühlerini celp edeceğimize takdirleriyle karşılaşacağımıza emin olduğumuz karelerimize, okuyucularımıza, gazetemizi kendilerine mahsus ilk Türk gazetesi olmak üzere arz ve takdim ederiz. Zaten gazetemizin memleketimizde yalnız hanımlara mahsus ilk resimli gazete olmakla kalmayıp, resimli bir gazete olmak üzere de ilk olacağını kemal iftiharla burada ilan etmeyi bir vazife atlederiz. Peki, bu... E bu vazife, vazifeyi yerine getiren derginin yazarları arasında kimler var? Şimdi Hashtag Tarih dergisinde bu konuyla ilgili bir yazınız vardı. Orada dönemin ünlü edebiyatçılarından bahsediyorsunuz. Biraz dinleyicilerimize anlatır mısınız? Evet, hashtag tarihin 92. sayısında e, ayrıntılı olarak yer verdik ilk resimli kadın dergisi mehasine. E. Mehasinin kadr kadrosunda e, Mehmet Rauf'un da geldiği yer olan Servet-i Edebiyatı'nın neredeyse en ağır toplarını görüyoruz erkek yazarlarından. Hüseyin Suat Yalçınlar, Tevfik Fikretler. Ali Ozan soylar, Halit Siyar Uşaklıgiller, bunun Hüseyin Cahit Yalçınlar, Cenap Şahabettinlər. Bunun yanı sıra kadın yazarlardan da önemli isimler var. Fatma Aliye Hanım var, Şükrü Feniyalı Hanım var. Fatma Sabri Hanım, Halde Salih Hanım, Medya Hesna, Münire Hanım ve birçok da takma isimle yazan kadın hanımefendiler var. Tabii yani o zamanlar e, gazetecilik, dergicilik tabii daha biraz daha farklı. Da serbest yazılardan oluşuyor herhalde. Yani bu saydığımız insanlar e, o dağarcıklarında ne varsa onu mı yazıyorlar yoksa e, işte belirli konuları e, ele alan belirli isimlerden bahsedebilir miyiz? Evet şiir edebiyat e, derginin konularından biri. E, Cem Bey, e, derginin kapağında da sol, sağ ve alt köşelerde aslında derginin de türü belirtilmiş. İsterseniz ona, onu da söyleyelim. Kapan sol alt köşesinde edebiyat ve tezyinat yani süslemek. Sağ alt köşesinde sanayi nefise yani güzel sanatlar ve beytiye, şiir kategorilerin yer aldığı belirtiliyor. Aslında e, okuyuculara da karilerine de bu şekilde derginin bir şekilde e, hangi nelere hitap ettiği de belirtilmiş. Yani bir tür güzel sanatlar bir sanat dergisi bu aslında. Sanat edebiyat dergisi. Evet, evet ve güzel sanatların modanın... E, İlk olarak bu kadar Art Nouveau tasarımların ilk olarak bu batılı tasarım ilk olarak bu denli hmm. kapsamlı yer aldığı de dergilerden biri. Çizimler, Art Nouveau'nun kullanımı, kelebek figürleri, figürler, kadın figürleri, kadın vinyetleri olağanüstü. Çok sayıda güzel görsel malzeme var. Peki biraz evet. daha sayfalar arasında gezinsek ne tür konuları ele alıyorlar? Ee, örnekler verebilir misiniz bize? E, Tabi e, kadın çizim modelleri. E, şey kadın çizim modelleri derken elbise der mi bahsediyorsunuz? Elbise, evet, evet, elbise, evet. elbise, elbise, şiir, edebiyat, e, kadın, okurların, e, ka kadın okurların kadın okuların kadın hakları hakkında e, istekleri, Ay, evet, e, tefrika edilen yeni yazılar e, çok çeşitli bir e, minvalde yazılara yer veriliyor. E, Derginin iç kapağında her sayısında Abdullah bir sözü var. Derginin bu da bir anlamda nasıl bir amaca hizmet ettiğine dair de bize bir ön bilgi verebilir. Bu söz bir milletin nisfani dereceyi, terak bir milletin nisfani dereceyi terakkesinin mizanıdır. Bir milletin kadınları çağdaşlığın ölçüsüdür diyor. Yani çağdaş bir kadın dergisiyle karşı karşıyayız. Evet. Peki <gülüyor> siz dergideki yazınızda e, Mehasin'in yayın hayatına e, bu 1908'deki çıkışından sonra Meşriyet'in ilanından hemen sonraki çıkışından sonra bir süre ara vermek zorunda kaldığını e, belirtiyorsunuz. Nedir bunun e, nedeni? Neden ara vermek zorunda kalmış? Evet Kansu Bey, 7. sayıdan sonra Mehasin bir süre e, yayınla ara ara veriyor. Yaklaşık 3 ay. E, 31 Mart vakasının başında e, Patladı, ayaklanmanın çıktığı tarihe denk gelse de e, derginin ara vermesin asıl sebebi e, tir, tirajlardaki düşüklük. E, bunu da nereden anlıyoruz? Yaklaşık üç ay sonra, yedinci sayıdan sonra üç ay sonra sekizinci sayının giriş yazısında e, Mehmet Rauf'un kaleme aldığını e, düşündüğümüz imzasız yazıda şu şekilde belirtiliyor. Measin çıkmıyor diye esef eden hanımlara bir itirafı elim, üzücü bir itiraf başlıklı bir yazı yer alıyor. Burada şimdiye kadar her nüshayı mühimce bir zararla çıkarmaktayken son nüshayı artık idaremizle meyus ederek demek hanımlarımız henüz bir gazete ihtiyacını hissetmemişler demek bu iş mümkün olmayacak diyerek bir iflası muhakkak hale getirdi. Düşünmeli ki en aşağı 2 bin ile idaresi kabul olan bir gazete altın üstasını yarı yarıya zararla çıkardığı halde 7. nüshada hatta yalnız kağıt parasını çıkaramazsa ne olurdu diyor. Artık dergi kağıt parasını dahi çıkaramayacak bir e, duruma gelmiş. Sonrasında düzeliyor mu durum? Sonrasında da maalesef e, düzelmiyor. 12. sayıda dergi yayın hayatına veda etmek zorunda kalacak. Peki biraz önce... E... Derginin konuları arasında e, bahsettiğimiz e, noktalarda ilk roman tefrikalarına da rastlıyoruz e, Mehasin'de. Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Roman tefrikası olarak neyi kastediyoruz? Kimin romanı ya da e, eserlerinden biri tefrika ediliyor? Evet. E, Mehasin'de e, Halit Siyah Uşaklıgil'in e, daha önce Hizmet Gazetesi'nde tefrika edilen meşhur Ferdi ve Şürekası romanı Mehmet Rauf tarafından piyes olarak tefrika edilmeye başlıyor. Enteresan bir şekilde. 11. sayısında bunun ilk tefrikası başlıyor. 12. sayısında devamını görüyoruz. dergi 13. sayıya ulaşmadığı için bu devam etmiyor. Ama daha sonra Mehmet Rauf bunu kitap olarak yayınlıyor. Ferdi ve Şürekası'nın. Halit Suya'nın bir eserinin Mehmet Rahaf tarafından oyunlaştırılmış bir piyes halinde formatı. Peki e, şimdi yine içerikten bahsederken ben bir şeye dönmek istiyorum. Demin siz kadın e, elbise resimlerinden bahsettiniz ama aslında bu bir Güzel Sanatlar ve Edebiyat Dergisi. Tabii yani o dönem e, bir kadın dergisi olduğu için içinde moda da oluyor. Ya bugün edebiyat dergilerinde olmaz ama aktüel dergilerde de modaya çok yer verilir tabii kadın dergilerinde. Kendine has bir birleşimi olduğunu düşünüyorum derginin. Yani bu, bu anlamda mesela Mehmet için ilk moda dergilerimizden birisi demek sizce doğru olur mu? Elbette. Özellikle çizimleri, bu daha önce bahsettiğimiz... Art elbise art tasarımlarından bahsediyoruz. Elbise tasarımlarından bahsediyoruz. Evet, kadın kadın çizim modelleri, yelpazeler, e, takılar, gümüş takılar, hmm. altınlar, elmaslar, e, kadınlara yani bir her tasarımları falan da var yani dergide. Öyle mi? Evet. Çok, çok batılı, çok batılı evet çok döneminin Fransız dergilerinden adeta örnekler alarak oluşturulmuş. Bu çizim kadın minyetleri de ilk olarak burada rastlıyoruz buna. Daha sonra kimi kita Osmanlıca kitaplarda da bu örnekleri görebileceğimiz e, nadide na çizim kadın vinjetlerine e, rastlıyoruz. E, Yavuz Selim Karakışlı Hocanın e, bir açıklaması var, bir kadın dergileriyle ilgili yaptığı bir araştırmada yaklaşık 38 kadın dergisini tarıyor 1969 -19 1970 1927 arasında. 1869-1927 arasında 38 Kadın Dergisi'ni tarıyor. Burada Yavuz Serim Karakışlı Hoca şöyle bir şeyin farkına varıyor. O dönemin kendisine özgü delimiyle bila tefriki cins ve mezhep, yani cins ve mezhep farklılığı gözekmez sizin bütün Osmanlı kadınlara hitap ettiği iddiasını taşıyan dergiler de bunlar diyor. Ama Osmanlı kadın dergilerinin çeşitli sayılarını karıştıran ve bu dergilerde yayınlanmış olan çeşitli yazıların satır aralarını dikkatle incelen bir okuyucu bu dergilerin iddia ettikleri gibi bilahat tefriki cins ve mezhep tüm Osmanlı kadınlarına değil yalnızca Müslüman Türk üst tabakadan gelen ve eğitimli kadınlara seslendiğini fark edecektir. <gülüyor> Belki de derginin kapanmasında derginin 2000 satan derginin 1000 e, Siraca bile ulaşamamasında Yavuz Selim e, Karakuşlu Hoca'nın bu tespitinin de bir payı vardır. E, üst e, eğitimli ve üst tabakadan gelen e, kadınlara hitap ettiği. Ve, ve Müslüman kadınlara hitap ediyor bu. Evet, evet. Yani evet, ilginçler alıyor müşterim. aslında. Rahmetli Yavuz Selim değil de önemli bir tespitte bulunup, bir, bulunmuş bu çalışmasında. Ee, hakikaten anlaşılıyor Peki bu peki. noktada ben bir ekleme yapayım ee, Özgün Uçar'ın yazısına baktığımız zaman e, tüm bu e, hem Yavuz Selim Hoca'nın e, merhum Yavuz Selim Hoca'nın söylediklerinden hem de yazının e, akışındaki diğer örneklerden e, şunu görüyoruz e, örneğin e, gece giyimi ve iç giyime kadar e, Avrupa modasını takip eden örnekler var dergide öyle değil mi Özgün Uçar? Evet, evet. Ee, bu, bu Mehmet Rauf, Mehmet Rauf içinde bir miyek taşı taşır, değil mi? Mehmet Rauf'un ilk kadın dergisi, resmi, resmi ilk resmi iki kadın dergisinden biri. Resmi derken, e, Mehassin ve Süs, e, kayıt dışında, Gelincik ve Binbirbuğse, e, resmi olarak kayda geçirilmemiş ve Mehmet Rauf, biliyorsunuz, 1900 bundan yaklaşık iki, iki yıl sonra, Mehasin'den iki yıl sonra da, Türk edebiyatının e, en gö görkemli, en tartışmalı, e, en en un underground eserlerinden birini bir zambak hikayesini yazacak. Bu da bu da mehasinda onun ilk mihenk taşlarından biri oluyor. Hmm. Peki. Ee, tabii Peki bir de e, son olarak da şunu eklemek lazım belki e, Özgün Uçera bir kendi yazısından bir hatırlatma olsun. E, bitki dalları ve çiçeklerle süslenmiş doğa görüntüleri, e, sazlık Türü bitkilerin kadın figürleriyle oluşturdukları kompozisyonlar da yer alıyor derginin sayfaları arasında. Evet. Peki Zan e, bu, bu, bu nasıl, nasıl kapanmış dergi oraya da gelelim isterseniz. Yani e, zaten az bir e, yani dar bir çevreyi ilgilendirdiğini az önce Yavuz Selim e, Karakış'la referansıyla da izah etmiştik ama derginin son günlerini dinleyelim sizden Özgün evet. Bey. Derginin son günleri kadınların, derginin yedinci sayısındaki bu dergi yayın yönetiminin itirazına karşın, kadınlarımız dergimizi okumuyor itirazına karşın, kadınların itiraz mektupları. itiraz mektupları. Hayır, okuyoruz diyorlar öyle mi? Evet. <gülüyor> Evet, Nağcı Han, Hanım'ın itirafı elime, cevabı elim başlıklı bir yazısı var bu, bu bu noktada. Dokuzuncu sayıda itirafı elime cevabı elim başlıklı bir Nağcı Hanım bir mektup gönderiyor dergiye ve Nağcı Hanım'ın yazdıkları e, yanlışlan Hanım, kar itirafı itiraf elim diye bir yazı yayınlanıyor. Evet, evet. Kadınlarımız Başka, dergimizi okumuyorlar diye bir hayıplatma evet. var. Eee dahaki evet. evet. anda buna bir cevap yazıyor. Doğru mu anladım? Evet. Evet, 7. sayıda bu Mehmet Rauf'ın Mehmet Rauf yazdığı bir itiraz elim yazısı vardı. Dergi 3 ay çıkmamıştı. 3 ay sonra Mehmet Rauf böyle bir yazı Hı. yazmıştı. Naciye Hanım da bu itirafı elime karşı bir cevabı elim mektubu gönderiyor dergiye. Diyor ki, hanımların henüz bir gazete his, ihtiyacı hissetmemeleri yine erkekler yüzündedir. yüzündendir. Biz ne yapalım? Her de tedenliğimizin düşüşün altında bir erkeğin parmağı çıkıyor. Kadınlara şimdiye kadar ehemmiyet verilip seviye fikriyeleri yükseltilmeye çalışıldı. Onlara mükemmel mektepler, müesseseler açıldı da onlar istemedi, öğrenmediler mi? Hala erkeklerin hakareti mütammadileri, zinciri istihdatları altında ezilmekte bulunan kadınlarımızdan acizden, meskenetten, tembellikten başka ne beklenebilir? Süper. <gülüyor> yani aslında bu e, kapanma hikayesine verilen e, mazeretin ya da gerekçenin e, kadınlar tarafından haklı bulunmadığının da bir e, açıklaması. Evet, o yedinci, yazıdaki, yedinci sayıdaki yazıya dönersek orada şu cümle de şu çok ağır bir cümledir herhalde kadınlar için, döneminin kadını. Düşünün ki, ayda bir defa neşredilip, 2000 bin saat satamayarak bir gazetenin kapanması, Milleti Osmaniye nisvanı, Osmanlı kadınları için ne büyük bir tembellik, ne elim bir rezalettir bunu düşünmeli ve ibret almalı. Bu ağır ithamlarda o yedinci sayıdaki e, itiraf elim yazısında yer alıyordu. Evet, Naciye Hanım'ın itirazı da aslında tam da buna gözüküyor. Şimdi kapatmadan evet. önce e, son söz olarak birkaç e, kelime de... E, Kadın dergilerinin, mehaseninin de aralarında bulunduğu kadın dergilerinin Türkiye'de kadın hakları mücadelesi için çok önemli bir görev yürüttüğünü de belirtmek lazım. E, hatta bu ortamda kadın örgütlenmeleri de e, bir şekilde başlıyor. Örneğin 5. Murat'ın kızı Fehime Sultan'ın başkanlığında Osmanlı kadınlarından ileri gelen bazıları Teavünün İsvani Osmaniye namıyla bir cemiyet kuruyorlar. E, aydın ve kent kökenli kadınlar tarafından kurulan dernekler ve kulüpler kadınların kamusal alandaki görünürlüklerini artırıyor ve mehasinden sonra da aslında 1910'lu yıllarda itibaren kadın dergilerinin yine devam ettiğini görüyoruz. Bunların arasında Musavver Kadın 1911 tarihli, Kadınlar Dünyası 1913 Hanımlar Alemi 1913 yine, Kadınlar Alemi 1914, Kadın Duygusu yine savaştan önce 1914'te ve Seyyale gibi pek çok yayın daha yapılmış ee, bu hafta süremizin sonuna çok hızlı geldik gibi geldi bana. Ee, Özgün Uçar'a çok teşekkür ediyoruz. Ee, mehasin'i ve e, Osmanlı e, Meşrutiyet Öncesi ve Sonrası Dönem'de, ikinci Meşrutiyet Öncesi ve Sonrası Dönem'de e, kadın dergilerinin etkilerini ve özellikle Mehasin'in e, bu kadın dergileri arasında nasıl bir rol aldığı yönünde bizi bilgilendirdiği için haftaya İstanbul tarihinden bir başka konuyla buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkürler hoşça kalın.